çok önemli bir hutbe çok büyük ve önemli öğütler var bizler için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbede sürekli takvalı olmamız gereken ayetleri bizlere zikrediyor takvalı olmak sakınmak bu ifadeler çok önemli ifadeler takva ne demek vikayeden geliyor Arapçada vikaye Ko korunmak, sakınmak Teyakkuz halinde bulunarak ne yapmak? Uyanık olmak. Nelere karşı? allah Teala'nın emirlerini yapmak için uyanık olmak. Sürekli insanın ne olacak? Gözü saatte olacak ki namaz vakti geliyor mu? Bu. bu bir takvadır. Haramlardan kaçınmak için teyakkuzda olmak. Uyanık olmak. Sürekli insan evden çıkarken, işinde otururken, şeytanın onu yakaladığı günahlara karşı uyanık olacak. O günahlara düşmemeye çalışacak. Bu da takvadır. Takva, alimler diyorlar ki fi'ilul awamir ve terkud nevahi. Emirleri yerine getirmek, Allah'ın emirlerini ve Resulünün emirlerini sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yasaklarından da sakınmak, kaçınmak. Takva budur. Hani takvayı böyle çok farklı yerlerde aramanın bir anlamı, farklı yerlerde bulmaya çalışmanın anlamı yok. Takva, halinde çok güzel tarif etmişler. Allah'ın emirlerini, Resulü'nün emirlerini yerine getirmek, onlardan kaçınmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı cemaatle kılmayı emir ediyor. Eğer namazı cemaatle kılıyorsan takva üzerinde. allah Teala diyor ki kullil mu'minine yeguddu min absarihim. Müminlere söyle gözlerine sahip çıksınlar. Gözlerine sahip çıkıyorsan takva sahip allah Teala diyor ki az önce de okuduk. Ey iman edenler takva sahibi olun ve dost doğru söz söyleyin, doğru konuşun, yalan söylemeyin. Eğer konuşurken sözünde doğruysan, yalan söylemiyorsan takva sahibisin. O sebeple ne diyor sahabeler? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaka yaparken bile ne yapmazdı yalan söylemezdi. Şaka yaparken bile yalan söylemezdi. Biz şimdi çocukları yetiştirirken ne yapıyoruz? Bir yemek yedirmek için dışarıda polis geldi. Öcü geldi. Değil mi? Ondan sonra bu tür tarzda çocuklara yalan söyleyerek çocukları büyütüyoruz. Ama ve bunun yalan olduğunun farkında da değiliz. Bu bile yalan. İşte takva çok örnekleri var. Çok örnek verebiliriz. Ömer İbni Hattab radıyallahu diyor ki dikenli yolda elbiseni çekerek yürümendir. Takva dikenli yolda. düşünün. Telli dikenler var böyle. Şimdi de koyuyorlar duvarlara filan değil mi? ve insanın elbisesine bulaşırsa, elbiseyi param ediyor. Yakaladığı zaman. Veyahut da işte çalılara, yarın memleketinize gittiğiniz zaman, köyünüze gittiğiniz zaman, orada veya pikniğe gittiğiniz zaman, İstanbul içinde de, böyle top oynarken, eğlenirken, top kaçtığı zaman çalıların arasına, böyle elinizi, kolunuzu bir yerinizi sokmaya çalıştığınızda o topu almak için, ne oluyor? Çok dikkat ediyorsunuz. Ama ona rağmen, bir bakıyorsunuz ki ne olmuş elbise gitmiş parça olmuş. Ömer Ündü Hattab Radiyabahan diyor ki işte takva dikenli bir yolda çok dikkatli olarak yürümeye benzer. Yani takvalı olmak ne gerektiriyor arkadaşlar? Uyanıklık gerektiriyor. Takvalı olmak tür dikkat bir şekilde insanın seyyidine cennete giden yoluna devam ederken dikkat etmesi gerekiyor. Evet bu hutbe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbesi dediğim gibi çok büyük hikmetler içeriyor. Geri geldikçe ne yapıyoruz bizler de bunu sizlerle paylaşıyoruz. Tefsire dönersek Naziat suresi. Naziat çekip alan demek. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Amme cüzünde Amme suresinden sonra ne var? Naziat suresi. "Wan naziat garqat" çekip alanlar. Kim o çekip alanlar?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 Onlar diyorlar ki bizler toprağa girdikten sonra tekrardan buradan dirilecek miyiz? Geçen haftaki derslerde de hatırlayın. Sürekli Mekkeli müşküler ahirette tekrardan dirilmeyi, <gülüyor> toprağın içine girdikten sonra, toprakta çürüdükten sonra, etimizin, kemiğimizin kaybolup toprağa karışmasından sonra allah Teala'nın bizi tekrardan diriltmesini inkar ediyorlar. Yok diyorlar böyle bir şey mümkün değil. Olamaz.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 Onların yaptığı şeylere düşmeyelim diye. Onların yaptığı hatalara düşmeyin diyor Allah Teala. Şimdi Firavun, Allah Teala diyor ki bu Naziat suresinde, Hel etake hadisu Musa, Kur'an-ı Kerim okurken Allah Teala bizimle aslında konuşuyor, farkında değiliz. Allah Teala diyor ki okuyan kişiye, Hel etake sana geldi mi, sana ulaştı mı, ne ulaştı mı, hadisu Musa, Musa'nın kıssası olayı allah Teala bize böyle diyor, bakın. allah Teala insana öyle bir şeref vermiş ki, yani Allah-u Teala insanla konuşuyor. İnsana hitap ediyor. Sana diyor Musa'nın kıstası geldi mi? Ulaştı mı sana? Biliyor musun onu? Tabi biz anlamayınca Musa da dese, Harun da dese, kıst da dese, sema da dese, gök de dese, hep Ya Rabbi diyoruz. Halbuki, ne anlatılıyor bize bu ayet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 ...hiddetli bir sahabe, şey, peygamber. Ne yapıyor gelip geri dönünce? Kardeşim Musa'nın... ...Harun'un sakalından çekiyor. Peygamberler hep sakallı. Sahabeler de öyle. Tutuyor sakalından, çekiyor. Harun da diyor ki Aleyhisselam... ...eği diyor, anamın oğlu. Ne yapma? Sakalımı çekme. He. Musa Aleyhisselam böyle... ...hiddetli bir adam. Biliyorsunuz Mısır'da da... ...bir çakıyor adama. Yardım, et, yardım istiyor birisi. Değil mi? Evet. Yardım istiyor. O da gidiyor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 Rahat konuşayım. Dilimi aç diyor. Evet. Firavun, da bunu, değil mi? Firavun da bunu kullanıyor hain. Ee, Zuhru suresinde diyor ki Ve da Firavunu fi kavmihî kâle ya kavmi eleyse li mulku misra Firavun diyor çıktı Mısır halkına beslendi. Dedi ki Ey Mısır halkı Mısır'ın mülkü Mısır'ın tapuları benim değil mi? Buranın sahibi ben değil miyim?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 bir de böyle pişmiş pişmiş insanlara bunu söyle. Firavun da öyle. Görmüyor musunuz diyor. Em ana hayrun min hadha Ben mi diyor daha hayırlıyım yoksa diyor şu Musa bahsederken şu diyor değersiz alçak mı daha hayırlı. Böyle <gülüyor> hitap ediyor Musa ile. Wala yakadu yubin. Diyor konuşmayı bile ne yapamıyor? Apaçık bir şekilde konuşamıyor. Yani Firavun böyle kibirli bir adam ama şimdi Kıssasını okuyacağız. Firavun böyle kibirli bir adam. allah Teala diyor ki Musa'ya aleyhisselama اِذْهَبْ اِلٰى Firavuna, اِذْهَبْ اِلٰى Firavuna. Firavun'a git. اِنَّهُ تَغَى O ne yaptı? Tâgî oldu. Hadbi açtı. Benim için, sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Bu Mısır'ın mülkü benim değil mi? Irmaklar, nehirler benim ayaklarımın altından akmıyor mu? Diyor ki Allah Teala فَقُول, فَقُول, ne yap? Zeki ona de. "Hal leke ila en Arınmak ister misin? Bakın ifadelere. Temizlenmek, arınmak, yani bu buna bile tövbe var bakın arkadaşlar. Allah Teala onun için Rahim, Rahman, Rahim. "Hal leke en hal leke ila en Arınma yani niyetin var, mı? arınmak istiyor musun? temizlenmek istiyor musun? Zekat da buradan geliyor. Zekat ne yapıyor? Malum mülkü arındırıyor, temizliyor. Allah sana diyor ki hel ila ant zekka, wa ahdiye ila rabbiksin. Rabbin'e yürüyen yolu sana göstereyim, sana hidayeti göstereyim. Fetaqsha <gülüyor> ve böylece sen de Allah'tan korkan, haşyet sahibi olan bir ku ol bunu kabul et. Yani tabiri caizse ayrı o denizlerde yürüyorsun, hakkı başka yerlerde arıyorsun, eifar Yani sen, sen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 فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى Üstüne üstlük bir Musa aleyhisselam Allah'ın izniyle Firavun'a bir mucize gösteriyor. Nedir o mucize? Diyor ki Allah-u Teala başka bir ayet kelimelerde. kerimele yazıyor. فَأَلْقَا عَصَاهُ فَاِذَا هِيَا Musa diyor. Ne yaptı? Asayı attı. Asa bastonu attı. Ne oldu o baston? Ne oluverdi? Yılan. سُعْبَانٌ مُب۪ينَ Apaçık bir şekilde yılan. Ve nazı ayetü fe idahiy beyda'u lin nazirin ilgili olan olayları biliyorsunuz. Ve nazı ayetü mi çıkartıyor Musa aleyhisselam el nur. Ben beyaz parıldıyor. Bunların hepsi birer Allahu Teala'nın ona vermiş olduğu ayet, mucize. Kira ne yaptı? Fe Yalanladı. Kezzabe yalanladı Ve asa isyanet Yalanlıyor ve isyan etmeye devam ediyor. Bazı insanlar da böyledir. Yani sonunun geldiğini göremez. allah Teala onun şeyini kapatmıştır. Vasiretini kapatmıştır. Nasiyat edilir. Ya bak yapma etme gidiyorsun. Bak helakın senin bu. Günahın içindesin. Parçalanacaksın. Mahvolacaksın. Yok. İlla oraya düşecek. Sonra diyor ki allah Teala sırtını döndü. Edbara. Yes'a başladı çalışmaya. Fe hashara fanada. İnsanları ne yaptı? Haşretti. Ne demek haşretmek? Topladı. Wa nada. Ne yaptı? Onlara seslendi. Devinden de okuduk ya Ey Mısır halkı. Bu Mısır'ın mülkü bana ait değil mi diyor. Fa qala. daha da büyük sözler söylüyor. Ne dedi? Ene Kumul a'la. En yüce Rabbiniz benim diyor. Kelam. söylüyor? Fa akhazahu Allahu nakal al-akhirati wal Teala onu ne yaptı? Dünya ve ahiret azabı ile yakaladı. Şimdi geldi. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ihmal etmez. Ama ne var? Müehlet verir. İmhal eder. İmhal yani müehlet.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 Hayatındayken çocukların ölecek, vefat edecek birçoğu. Değil mi? Erkek çocuğun, kız çocukların vefat edecek. Yani bunlara baktığınız zaman çok büyük imtihanlar. Değil mi birer? Başkası için olduğu zaman pek hissetmiyoruz ama düşünsenize kendinizi. Yetim büyümüşsünüz, öksüm büyümüşsünüz. Yaşamış oğlanıp köyden kovulmuşsunuz. Garibanlık var, yoksulluk var, açlık var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taş bağlı var.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 bize bazı hesaplar öğretirken ne diyorlar? Ne hızı? Işık hızı. Işık hızı ne kadar? Işık hızı. Kaç? Saniyede 300 bin kilometre. Işık hızıyla şu kadar sürüyor. Şöyle de Yani. E tabi daha hala gelmiyor. Demek ki yani gökten değil zaman allah Teala tabii bunu bize diyor ki gökün göklerin yaratılması mı daha zor? sizlerin yaratılması var. Elbette ki göklerin yaratılması. E, o zaman neymişlikler? Yani sizi yoktan var yaratılmanız zaten kolayken yoktan var etmiş. Değil mi? Bir daha sizi öldürdükten sonra yaratması neden zor olsun ki? رَفَعَةَمْكَهَا فَسَوَّاهَا allah Teala ne yaptı? Göğü bina etti ve yükseltti. وَاَغْطَشَ ve وَاَخْرَجَ دُحَاهَا Geceyi kararttı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 sizlere bunu ne yaptık geçimlik olarak verdik. Fe iza jaet el kubra O büyük felaket geldiği zaman Allahu Teala kıyameti büyük felaket olarak zikrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Felaket. Ve böyle afansın gelecek. Hatırlayın Allahu Teala'nın lütfu rahmeti. Yer yüzünde Allah diyen insan kalmayacak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 Yani korku böyle bir şey. İnsana ne var? Kuruşu kuruşun hesaplarını ve ortaya koydurur. Ya, ya biz bunu da yapmıştık, şunu da yapmıştık, şöyle dolmuştu, böyle dolmuştu, şu dolmuştu, şunun hakkı da var, bunun hakkı da var. Başlar <gülüyor> sarsıntıyı duyunca hatırlamaya. Evet. Fa'amma wa buruzatil jahimul iman yara. Cehennem diyor ateş. Artık insanların gözünün önüne konulur, yaklaştığımız gelir. Hadi serde geliyor, cehennemin diyor 70 bin tane neyi vardır? Gemi vardır, gem. kulp, kulpu vardır. Melekler onu ne yapar? Çekerler, fayadiz. Cehennem getiriliyor, fokur fokur kaynıyor. Fa men mantaga kim hadi aşarsa, ve âther al hayat dünya, dünya hayatının ne yaparsa?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 Dünya hayatını <gülüyor> ahirete tercih edenlerin diyor gideceği yer neresidir? Cahim. Cehennem. Ateş. Ve emmâ men kâfe Kavf. Ne ne Korkmak. Kim korkarsa. O yağmur geldiği zaman, bulut geldiği zaman ne oluyoruz deyip de korkan gibi. Gece korkudan kalkıp Allah tale diyor ne yaparlar? Eteklerinde sağa sola dönerler. Kalgallar, namaz kılarlar, değil mi? Oruçlarlar. Hemmen <gülüyor> kaf ve makama Rabbihi, Rabbinden korkan, Rabbinin makamından korkan. Onehane nefse anil heva, kendi nefsini neden alıkoyan, hevadan, tutkulardan, haram olan şeylerden alıkoyan. Kim bunları yaparsa, fəinnal cennete hiyl mawa, işte cennet, onun gireceği sığınağıdır, yeridir.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 o zaman demek ki... Bir, ...hala bir gaflet perdesi var yani. Perde. Olaya biraz ne lazım? Zımpara lazım. Yani kimin de... ...can beziyle çıkabiliyor o. Kiminle zımpara. Mücadele. Nefisi biraz şey yapmak lazım. Zorlamak lazım. Surenin son bölümünde ise allah Teala diyor ki... ...yeselûneke anis saati ...eyyâne mursâhe. Sana kıyamet sa'atını sorarlar. Ne zaman çatıp gelecek? Hangi tarih? Ne zaman? Vakti ne zaman? Allah-u Teala diyor ki sen onun nereden bileceksin? Yani peygamber de olsan bunu bilemez. Kıyameti bilemez. Allah-u bunun ilmini saklamış. Kur'an-ı Kerim'de bunu böyle söylüyor. İlmi saklı. İlâ rabbike muntehâhe. Onun ilmi Rabbin katındadır. O bilir.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 Sünyalik şeyler anlamıyor adam seni yani Allah ﷻ arada diyor ki inna ma munziru men yaksha sen korkana öt veris. Ka ennehum yu o kıyamet günü gelince kıyamet kopunca, lâm yelbetu illa ashiyeten avzuhaha onlar bir ashiye vakti ne demek o ashiye çıkacağım.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 bu sureyi alacağız Allah nasip <Sessizlik> ederse ve